Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla deniz Ahmet Taş getiren e, İslam ve hayat arasındaki ilişkileri Konuşuyoruz, değerlendiriyoruz Bugün e, içinde yaşadığımız zamanda Hepimizin gündeminde olan bir konuyu inşallah e, Değerlendireceğiz hocam da Öncelikle hocam hoş geldiniz Hoş bulduk, ee, hoş bulduk. Ben unutuyorum bunu söylemeyi Hoş geldiniz e, Neyi konuşacağız? Siyaseti konuşalım e, Diye düşünüyoruz hocamla. Evet siyasetin içinden geçiyoruz Hepimizi ilgilendiriyor En az Eee oy vererek ilgilendiriyor. Bizi yönetildiğimizi hissetmemiz sebebiyle ilgilendiriyor. Yönetime katılmamız sebebiyle ilgilendiriyor. Hayatımızı e, yukarıdakilerin e, bir takım kararlarıyla biçimlendiriyor olmamız, etkileniyor olmamız sebebiyle ilgilendiriyor. Onun için konuşulması lazım. Eee Hocam nereden başlayalım? Böyle siyaset ve Müslüman ilişkisi böyle bir başlık altında. Önce siyasette ne anlamamız gerekir bu konuyu değerlendirirken oradan başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Medeni bir dünyada yaşanmaya itirazımız olmadığına göre medeniyet insanların bir arada bir, Yaşamalarının adı Biz dağda tek başımıza yaşayacağız gibi bir iddiamız yok İslam'dan çıkmış oluruz İslam insanla bir arada yaşamanın adı ee, İnsanların bir arada yaşamasını organize etmeye siyaset diyoruz biz İnsanlar bir arada nasıl yaşayabilirler Da başında tek başına yaşayan bir insanın siyasetle bir ilgisi olmaz Gıda ile ilgisi olur Evet. Namazla bir ilgisi olur sadece. Ali siyaset deyince e, işte hayatının beş senesini milletin e, paralarıyla geçiren bir insanın mesleği anlamak yanlış bir şey bu. Çok basit bir anlayış olur. Bir miktar Müslümanlar olarak e, bir asra yakın zamandır siyasetçilerin açık ve gizli, e, zulümleri altında inlediğimiz için siyasete karşı bir soğukluğumuz var ama bu ama en e, yoğun biçimde de yani, siyasetten etkilenme söz konusu Yani bu yoğun baskı <gülüyor> görmüşlüğümüz daha fazla baskı görmeye davetiye olacak bir şekilde siyasetten kaçmak evet, e, evet. gibi bir sonuç doğurursa bile bile kendimizi tuzağa yakalatmış oluruz e, hayır siyaset insan hayatının en zaruri ihtiyaçlarından biridir Yoksa baba oğul birbirini yer Kardeşler evet. birbirini vururlar Yani evde de bir siyaset evde, var evde, evde evin içinde bir siyaset var ama Bir evdeki huzuru da büyük siyaset sağlıyor zaten Kanun evet. koyuyorsun evet. Şunun gücü şudur bu budur diyorsun e, Ölen babanın mirasını eğer ...bir siyasi güç taksim etmezse... ...çocuklar birbirini öldürürler... ...babadan önce mezara girerler... <gülüyor> evet. ...yani en azından en basit örnekle... Yani, evet. ...yola çıktığımızda... ...bu sebeple siyaset... ...hayat demektir... Evet, ...siyaset yani, hayat demektir... ...medeni hayat demektir... Evet. ...İslam hayatla ne kadar... ...bağlantılı bir dinse... ...siyasetle de o kadar ilgili bir dindir... ...yok İslam... ...mezarlık dini ise siyasetle ilgisi olmaz... Mezarlıkta siyaset yok çünkü belediye mezarlarında diziyorsa öyle dizilmiş olacak. Evet. Yani İslam hayat dinidir. Bunda bir itiraz yok. Edemez kimse bir itiraz. Hayata şekil vermek için vardır İslam. Ee, biz böyle iman ediyoruz elhamdülillah. Dolayısıyla siyaset İslam'ın en dinamik unsurlarından birisidir. Ee, bizde bir yanlış algılama var eksi algılama var diye İslam'a şekil verecek halimiz yok şimdi. Yani İslam budur, böyledir. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından itibaren e, yani onun Medine'deki uygulamaları, bir siyasi uygulamadır, siyaset vardır bu uygulamalarda. E, Ashab-ı kiramın siyasetle ilgisi var. Hulefai Raşin başta olmak üzere. Hatta diyebilirim ki bizim Ümmeti Muhammed olarak ilk fitnemiz Siyaset anlayışı yüzünden çıkmış bir fitnedir Yani, yani. ashab-ı kiramın Arasındaki fitne de Siyasi nedenlerle çıkmış bir fitnedir ee, Müslümanlar olarak biz Bu mevcut Din anlayışımızı Kendimize göre oluşturduğumuz zaman Hep tehlikelerden kaçalım Diyecek olursak Kaçacağımız en büyük tehlike şeytandır o zaman Madem şeytan var, şeytanın bulunduğu bir dünyada yaşamayalım dememiz gerekiyor. Şeytanın da siyaseti var ne? E şeytan da siyasetiyor, o da bir, <gülüyor> o da siyasetin malzemelerinden biri. Yani şeytanın mesela Kur'an'da işte ordularından değil mi? Yaygaraşından, medyasından. E, e, şeytanın da bir e, tarzı. Yani bunlar var. Si şeytanın siyasi araçları gibi. İnsanın, yani siyaset evet. bir malzemenin adı hocam. Evet. Bu malzeme şeytanda da var. Müslümanda da var, kafirde de var. Yani siyasetsiz insan, ölü insan olur. Evet, siyaset hayattır dediniz. Yani. Hayat, hayatın organizesinin evet. adıdır. Yoksa hüdayna bit gibi bitmiş bitki olursun. Siyaset bir tarlada bitki yetiştirme ürünüdür. Ee, siyaseti kaldırdığın zaman ayrı otları vesaire filan karmaşık bir çalılık gibi olur hayat o zaman. Evet. Yani, Şeyden de bahseder misiniz bu siyaset kelimesinin kökeninden, menşeinden yani oradaki anlamından hocam. Siyaset kelimesi diyelim ki bizim e, Arapça bir kelime ha, Arapça. olarak, hı hı. bizim e, anlayacağımız yani Arapça ile bağ olanların anlayacağı bir kelimedir. Ama e, Batı kültüründe siyasetin karşılığı olan politika vesaire hangi kelime ise onlara da. Döndüğümüzde evet. e, Siyaset kelimesi Arapça olarak e, Terbiye etme Düzene koyma anlamına gelebilecek Kavramlardan geliyor evet. Mesela seyis kelimesi siyasetten evet. gelir At terbiyecisi Atı terbiye eden Atın evet. binilir hale gelmesini sağlayana Seyis deniyor evet. Siyasetten gelme evet. bir kelime bu Siyaset Ta yani ashab kiram döneminden itibaren kullanılan bir kelimedir ama... Bugün kullandığımız anlamda mı? Tabi. Evet. Mesela 6. asırda yazılmış kitaplar var. Evet. 7. asırda yazılmış kitaplar var. ve siyasetü şer'iyye diyor. Evet. Şer'i siyaset. Şeriata göre siyaset. Çünkü siyaset şeytana göre de yapılabilir. Evet. Ee, yani batılın isteklerine göre de yapılabilir. Şeriata uygun bir siyasette evet. yapılabilir diye... Es siyasetü şer'i şer siyaset, İslam'a göre siyaset diye bir kavram oluşturulmuştur. Evet. Çünkü hayatı İslamlaştırma demek, siyaseti de İslamlaştırma demek, ekonomiyi de İslamlaştırma demek. Evet. Burada e, siyasete soğuk bakılma ya da siyaseti soğuk görme nedenleri hep siyasetten gelen bir zulüm olmasından kaynaklanıyor ama bir Müslüman diyor mu ki, ...ekonominin içinde faiz de var... ...dolayısıyla ekonomiyle ilgimiz olmasın... ...bunu diyebiliyor evet. muyuz? Hayır. Hayır... ...faizini atıp... ...Müslüman ekonomisi kuralım diyoruz... Evet. ...eğlencenin... ...haramını atalım Müslümanca eğlence olsun... ...diyoruz... diyoruz. Evet. ...hatta ve hatta... ...riya bulaşıyor diye namazı atıyoruz mu? Değil yani mi? bir Müslüman... Evet. ...madem riyaya bulaşıyor... ...abdest alıp namaz kılmasın bir daha... ...demiyoruz, Değil ne yapıyoruz? Mi? Riyasız namaz kıl diyoruz... ...evet... Mesela tasavvufta batıl şeyler girdi diye tasavvufu atalım mı diyoruz? Evet. Hayır. Batıl, batıl olan, şey batıl olanını atalım, orijinali kalsın diyoruz. Hocam burada siyasetle ilgili olarak biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretlerinin bir sözü var. Evuzu billahi şeytani ve siyaset diye. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Bu siyaset ve Müslüman ilişkisi söz konusu olduğunda çok hatırlanan bir sözdür ee, Yani Oralara nereden gelinmiştir Şimdi biraz iki cevabım diyor. var evet. İki cevabım var Birincisi Bediüzzaman evet. Rahmetullahi Aleyh dediniz evet. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumadınız Tabii ki yani Tabii. Allah Tabii. dostu evet. İslam'a hizmet etmiş evet. bir insan Bunun sözünün ayet gibi Algılanması gerekmiyor bir evet. İki buna rağmen e, Said Nursi Rahmetullahi Aleyh'in ee, yaşadığı dönem Siyasetten gördüğü e, Çirkin manzaralar Ve bilhassa onun Yani hayatının ilk e, 50 yılı Diyelim evet. e, Siyasetçiler Yüzünden e, Belli bir refleks göstermeyi Gerektiriyordu Bence Onun bu iki şeyden bakarak Ortalamayı söylüyorum Said Nursi Rahmetullahi Aleyh Euzubillahimineşşeytani Ve şeytanın filanca benzeri Adam demeye cesaret edemediği için Onun ismiyle Siyaseti Anmak istemiştir bence hmm. Çünkü eğer Siyaset olduğu gibi Said Nursi'nin teptiği bir şey ise Hayatının gençlik yıllarından itibaren Siyasetle bağı var Abdülhamit'le bağı var Menderes'le bağı var Yani siyasete yön vermeye çalışmış yani bir de hocam şöyle yani e, siyaset demek illa mesela bir parti içinde bulunmak vesaire değil. Bazen yani bir alim olarak mesela siyaset inzivaya çekilmek de bir siyaset e olabilir. Onu yapmış mesela. Değil mi mesela? O da, yani, kendisi de siyasetçi. O da bir siyaset. Yani, yani siyaset illa Hı. şu nitelikte olur gibi bir şey Yani şimdi şey şöyle yok. söyleyelim hocam. Ankara'dan. Türkiye'nin idare edilmesinden Allah'a sığınıyorum dedi diyelim. Evet. Bunu kastetti değil. Evet. Değil. Bu kastı öyle değil. Öyle değil evet. Ama böyle dedi anlaşılmak istendiği gibi olsun böyle dedi değil e Kendisi bütün dünyanın idaresine yönelik çalışmalar yapmış. Tabii ki. Yani evet. basit siyasetten Allah'a sığınırım büyük siyaset isterim demek gibi olmuş ki, bunun. Evet. Pratiğiyle sözüne bakıldığında. Evet. Pratiğiyle sözüne yani bakıldığında. Onun için bu sözü mesela siyaseti ...başkalarına bırakmak gibi anlamamak gerekiyor. Eğer öyleyse kendisiyle çelişmiş olur Tabii. ki bir hakaret olurum. Evet, evet. Kendisiyle çelişmiş olur ki böyle bir şey yok. Benim özellikle bu hep soruluyor. Filanca diyemediği için o dönemde... Evet. ...filanca yerine onun bulunduğu blok, siyasi blok, siyasi bloğu teptim gibi e, anlamak istiyorum. Çünkü aksi takdirde... Ömür 50 yıl, yarım asır bir zamanı dinine hizmete adamış bir insan, dünya politikası oluşturmaya çalışmış. Evet. Mesela ne diyor? Bolşevizm'e karşı mücadele edelim. Hristiyanlık bize daha yakın duruyor. Mesela o Yok. da bir siyaset. Zaman, siyasetin alası, alası, alası. bundan. Yani. Üstelik iddialı bir siyaset. Tabii. Mesela ne diyor? İşte filan ikinci dünya savaşında öldürülen Rüştiyanlar, e, yani iyi ölmüş olabilirler gibi çok yani fetvanın üstüne taşan. Bir İslam ümmetinin üst kadrosunu vereceği kararları yansıtan sözler söylüyor. Evet. Dolayısıyla siyasetin alasını yapıyor eğer ümmeti idare etmek... Hı -hı. ...ümmetin geleceğinde söz söylemek anlamında ise siyaset ki biz öyle anlıyoruz siyaseti. Basit bir belediye kaldırım yapmış bu bir siyaset değil herhalde. Yani evet. günübirlik evet. bir uygulama bu. Siyaset ümmeti Muhammed'in günlük hayatı ve geleceğine yönelik kararlar vermekse bu Said Nursi'den daha iyi yapan yok ki bunu. Evet. Yani ümmetin geleceğiyle ilgili idealleri olan, çalışmaları olan, eğitim planları olan e, ve hala bunların üzerinde yani külü kaldırılmamış kadar yoğun denebilecek çalışmalar yapılabilen bir e, birikim var Said Nursi'de. Siyasetten uzak biri ise Said Nursi dünyada siyaset kalmadı demekti o zaman. Dolayısıyla bu söz birini tenkit etmeye Uygun bulmadığı için Büyük bir şahsiyet hı hı. olarak O birinin temsil edildiği Mesleği tenkit etmiştir Evet. Yani diye düşünüyorum Hocam peki yani Din ile siyaset Arasında problemli Alanlardan söz edebilir miyiz Yani Din şöyle de Bakılıyor din Çok yüce bir alan Siyaset ise Daha dünyevi bir işte iktidar mücadelelerinin seyrettiği bir alan e, dini alana siyaset karıştığında e, bu işte siyasetin dine yansımaları e, insanın dinle ilişkilerine yansımaları oluyor. Dolayısıyla e, ortada gerçekten dini de e, insan nazarında yıpratan bir sonuç ortaya çıkıyor gibi değerlendirmeler de var. Yani böyle bir problemli alandan söz etmek mümkün mü? Neler olabilir o alan? Ee, elbette bu mümkün. Zaten e, nefret eden, uzak görmek isteyen de bu yüzden uzak evet. görüyor. Biz ne dedik? Siyaset hayatı yönlendirmektir. Evet. Medenileştirmektir. İslam da hayatı yönlendirmek istiyor. Medenileştirmek istiyor insanı. Müslüman medeniyeti kurmak istiyor. Dolayısıyla siyasetin ilgi alanı insanın force ve maddi imkanına direkt hitap eden bir alan. Evet. Yani insanın üç büyük putu var. Bir cinsellik putu. Evet. Siyaset buna bir nebze genardan bakıyor diyelim. Evet. Yani bu özel bir ilişki anlamında oluyor. Ama bir diğer ilişki mal. Evet. Birikim, tutkusu. tutkusu, insanın içinde bulunan. Evet. Ve üçüncü insanın putu force Force. Koltuk forsu diyelim Riyaset tutkusu da deniyor Riyaset Baş hani oldu. bir kişide kalıyor zavallı. O bir kişinin etrafında dağıtılan Mini koltuklar da var, var bir evet. Birkaç bin tane de öyle koltuk evet. var Koltuk forsu diyelim evet. buna Şimdi cinselliği siyasetle Bağlantılı hale getirmemiz biraz zor Uzun evet. uzun bir mesafe ama iki şey madde Ve koltuk forsu Yüzde yüz siyasetin elinde Doğru. Bunlar %100 yüz siyasetin elinde olunca din iki kaypak zeminin üzerinden yaşanıyor siyasette. Evet. Bu yüzden Ömer bin Hattab 10 yıl ümmeti Muhammed'i idare ettiği halde yamalı cübbe giydiği için değerli adam oldu. Evet. İkinci senesinde yani mal ile ilişkiyi e, o problemli yapıdan kurtardı kendi hayatında. Hem malla ilişki hem de birinci safta namazını kılmaya devam evet. etti. Kulluk, Kölelerle oturdu kalktı. Evet. Yani Ömer'in birinci Kulluğunu senesiyle evet. birinci senesiyle, onuncu senesi arasında insanlar daha da aşağıya inen bir seviye buldular. Daha fakirleşmiş buldular Ömer'i. Evet. Mal beyanı yaptığı zaman Ömer ölürken insanlığın kıyamete kadar örneğini bulamayacağı müthiş bir mal beyanı çıktı. Ömer Müslümanlığı diye bir kitabım yakında inşallah çıkacak. İnşallah. Onun bu karakterini Hmm. E, ortaya koymaya çalışıyorum. Ömer'in mal beyanı hocam ibreti alemlik ya, evet. ibreti alemlik ya. Yani. E Söyleyin verin daha hocam. Hocam bir mal beyanı oğluna yapıyor, şu şu topla diyor. E, buna rağmen diyor sen diyor akrabaların paralarını da ben özet olarak al. Akrabalarımızda ne kadar parası topla, hepsini betül mala devredin ne olur ne olmaz diyor. Toplanıyor ki bir kişinin iki günlük maişeti değil toplanan şey. Allah Allah. Yok. Evet. Öbür taraftan. Fors yok koltuksuz Müslüman evet, siyasetçi. Evet, evet. Malsız Müslüman siyasetçi. Şimdi siyasette niye nefret ediliyor? Dün beraber çay içebildiğimiz Müslüman. Bugün yüzüncü dereceden bir koltuğa oturuyor. Yarın tanışamıyoruz bir daha. Evet. Vakti olmuyor. Annesiyle babasıyla akrabalarıyla dava kardeşleriyle vakti olmuyor. İşte zorunluluklar bunu gerektiriyor diyor. Dün belediye otobüsüne biniyordu. Bugün ailesinden herkesin lüks arabası oluyor. Evet. Ve hiç benzin faturası ödemiyor. Evet. Yani insanlar siyasete niye soğuk bakıyorlar? Helal yiyemez bu adam bakıyorlar. Hı hı. Annesini babasını da ihmal edecek sadece bayramlarda gazetecilerle beraber gidecek annesine babasına diye düşünüyorlar. Bunu yapmadıktan sonra bir Müslüman siyaset niye kötü olsun ki? Yani bir Müslüman 10 sene siyasetle iştigal ediyor. 10 sene sonra mal beyanında bir sıkıntı çıkmıyor. Kendisinin ve çocuklarının. Evet. Hatta çocukları bir fabrikada çalışıyor hali. Aman Allah'ım aya öpülecek bir Müslüman bu ya. Evet. Çocuğu hala fabrikada çalışıyor. Devlete girmemiş, devlet evet. işine girmemiş. Böyle bir siyasetçi. E bu siyasetçi Ömer bin Hattab'ın neslinden geliyor demek ki. Ömer bin Abdülaziz gibi mübarek bir adam... Müceddit adam böyle bir siyasetçi. Ha bu olmuyor. Yani Ömer bin Hattab da siyasetçiydi. Hocam Ömer ne siyasetçi. Abdülaziz siyasetçiydi. de siyasetçiydi, siyasetçiydi hocam. ve yani İslam'ın e, yani içinde bu tür sembol siyasetçiler Üstelik var. İştelik de hocam Ömer bin Abdül Hadi Ömer bin Hattab Parlak dönemin siyasetçisi. Hemen peygamberimizin. Yani zaten Ebu Bekir gibi bir adamdan yani. devraldığına göre evet. Allah'ın cemihan. Yani zaten Ebu Bekir de mal bırakmadı nasıl bulacaktı gibi evet. oldu diyelim ama Ömer bin Abdülaziz çuvallarla altunun Sandıklarda, evlerde bekletildiği dönemin siyasetçisi çulsuz gitti ahirete. Yani, evet. Demek ki Ömer bin Hattab olgunluğun ortasından çıktı. Ömer bin Abdülaziz ise torunu onun. Emevi yani, döneminde. Saltanatın evet. içinden çıktı. Yani bizim yanıldığımız nokta ya da mümin kardeşlerimizin yanıldığı nokta battı bu gemi içinden kurtulan olmaz düşünülüyor. Halbuki biz umut ümmetiyiz. Yerin okyanusun dibindeki gemiden bile canlı çıkarız Allah'ın izniyle. İnşallah. Yeter ki imanımız kavi olsun diye düşünmek zorundayız. Siyasetin bunca batak görüntüsüne rağmen, bunca tehlikesine rağmen, biz ümmeti Muhammedsek eğer, kömürden enerji ürettiğimiz gibi o kapkara şeyden, kapkara şeyden bembeyaz, e, aş pişirdiğimiz gibi beyaz, Gömleğimizi kara kömürü yakarak Biz temizliyoruz evet. Bu bizim karakterimiz olmalı Siyaset öcüdür Kötüdür diye siyaseti terk edersek Siyaset bizi yiyen canavara dönüşür bu sefer Aynı şekilde namazda Riya yapıyorum bari cemaate gitmeyeyim mi Diyeceğiz evet. Aynı şekilde iftarda çok yiyip Orucun kalitesini düşürüyorum Hiç oruç tutmayayım o zaman mı diyeceğiz Şöyle bir şey bu problemli alan Dediğimizde en azından Mesela siyasete giren dindar bir insanın yani dikkat etmesi gereken e, o problemli alanda yani ayağa kayılabilen bir alanda e, şöyle birkaç cümle söylesek hocam. Yani şuna dikkat etmeli ki o problemli alanda e, yaralanmasın üstü başı kirlenmesin. E, evet. evet yani siyasetin dince evet. İslamca yapılma tarzı evet. yani bu bir defa hocam e, Ehliyetsiz araç kullanılmadığı gibi şeriat bilgisi olmayanların da siyasete girmemesi lazım ya çok önemli şeriat bilgisi bir defa ümmeti Muhammed'in 1400 senelik siyasi bir tarihi var evet. siyasetçiler önce bu tarihi bilmeli inişler nerede olmuş çıkışlar nerede olmuş evet. bir ikincisi bir cemaate bir gruba bir mürebbinin terbiye halkasına girmemiş biri siyasete alınmamalı. Evet çok. O lojolara girecek o zaman. Evet. O lojolara girecek. Şimdi yani bir kalbi bağı yoksa İslami bir yapıyla. Buna kalbi O da güzel. Evet. Yani çünkü münferit Müslüman Kurdun ağzına en yakın Müslümandır. Evet çok önemli bir şey. Münferit kalamaz Müslüman. Belki bu sadece siyaset değil bütün hayat için. Ama siyaset en riski en alan olduğu ana. için önce bunu konuştuk. Evet. Ticarete girerken de böyle. Doğru. Haftada bir defa New York'ta bir toplantısı bile olsa ona katılmayıp haftalık şeriat terbiyesi, ruh terbiyesi göreceği, tasavvuf terbiyesi göreceği ders halkasına katılmayı ilke edinmemiş bir Müslüman borsaya girmesin. Borsa onu <gülüyor> siyasetten önce yer bitirir. Evet çok önemli. Çünkü faiz <gülüyor> tuzağı, ticaretteki tuzaklar siyasetin on katı belki de. Doğru. Siyasette zaten halk seni kontrol ediyor. Beş yıldır bir ve hesap veriyorsun. Ticarette o göz altındalık da yok. Her evet. şey mübah gibi gidiyor. Evet. Dolayısıyla... Meşrulaştıra meşrulaştıra. Değil mi gidiyorsun. Ben e, diyorum ki siyaset akademisi kuruyor Müslüman kardeşlerimiz. Onun yerine 1400 senelik İslam tarihimiz 2A4 kağıdında özetlenmeli. Ömer bin Hattab'ın, Ömer bin Abdülaziz'in çıkış serüveni ve Emevilerin, Abbasilerin, Selçukluların, Melikşah mesela ezberlenmeli siyasetçiler tarafından... İlk laiklik uygulaması Melikşah'tadır hocam. Selçuklular İslam'a ilk laikliği sokan kimselerdir. Nizamın mülkü laiklik ilkesi gereği getirdiler. Sen din ve eğitime bak gerisine karışma dediler. Evet. Ee, haşhaşiler de öyle çıktı ortaya bu sefer. Evet, yani evet. Dolayısıyla İslam'ın siyasi tarihi hocam Belki de siyaretine bir de aşağı kalmayacak kadar ciddi bir bilgi siyasetçi için. Birinci nokta bu. Tabii onun iyi yazılmış olması. Özet evet. yani kuru 1453'te mi İstanbul fethedildi? 1463'te mi çok önemli değil artık. Evet. Yani şahıslar yukarı ve inişen yani tansiyonunu ölçmeliyiz siyasetin. Evet, Nabızlar evet. önemli evet. çok. Ya yani bu nabız nasıl attı? Bir Osmanlı'nın yükselişindeki cihat ruhu. Ve inişindeki... O tahlil de önemli hocam. Yani ben siyerin de belki o şekilde Yazılması, incelenmesi değil mi incelenmesi alınması. Aynı şekilde bu İslam tarihindeki... İnşallah bir tarih dersi de yapalım bir gün İnşallah. hocam. İnşallah. Tarihe evet. hangi gözle bakarsak ders Doğru. oluyor yoksa roman oluyor Doğru. gibi İnşallah. görelim. Birinci nokta bu. ikinci nokta bu ruh bağlantısını cemaat olarak kaçırmaması lazım. Yani Müslüman mesela Perşembe günü akşam buluşuyorlarsa... ...yıl boyu 53 perşembesi kapalı olmalı onun... Evet, evet. ...ve üçüncü nokta hocam... ...üçüncü nokta... ...siyasetçi... ...cuma namazlarına gelmiyor kabul edelim... ...bunu nasıl yorumluyoruz biz... ...cuma namazlarına gelmemeye başladı... ...gitti kaydı siyasetçi bizden diyoruz değil mi... Evet. ...ya Elif sabah namazını camide kılıyordu... Siyah, ...cumaya gelmiyor artık... ...diyoruz ya biz... Evet. ...aynı ölçüde... ...şurayı terk ettiği zaman bu siyasetçi bizden gitti diyeceğiz... Şura. Çünkü yani, ümmeti evet. Muhammed'in siyasetinin, Ömer bin Hattab'ın siyasetinin karakteri şuradır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nde Allah Teala namazla zekatın arasında Şura insanıdır bunlar diyor. Evet, doğru. Zekattan önemli namazdan evet. sonra geliyor. Evet. Mesela bizim siyasetçimiz dernekte, vakıfta, köy derneğinde, Ankara'da neredeyse siyasetçimiz oturduk istişare yaptık. Adam bizi dinlerken cep telefonuyla konuşmaya başladı. Eşine evet. tembih ediyor akşam şunu geliyor. Bizi kaval dinler gibi dinliyor. Evet. Namazı abdestsiz kılıyor gibi kabul edeceğiz. Evet. Şura yeteneği kaybolmuş bir Müslüman siyasetçi, Ümmeti Muhammed karakterini tavize koymuş bir Müslümandır. Evet. Çünkü Ümmeti Muhammed'de siyaset, Ümmetin ruhunu yansıtmak için vardır. Ümmete yön vermek için ümmetin içinden gelmesi. Dolayısıyla şura bizde Müslüman siyasetçinin kaybettiği ilk değerdir. Evet. Halbuki biz araba almaya başladım ona bakıyoruz. Evet. Zenginliğiyle işte hanımının kıyafeti değişti mi diye ölçüyoruz. Evet bunlar da ölçülmeli. Yani senin hanımın Müslümanların ailesinde sarsıntı nedeni olmamalı. Önde gözüküyorsun, gözünde gözüküyor. Vigrinde gözüküyorsun, vitrindesin sen öndesin. Evet. Ama ondan önemli şura karakterimiz var bizim. Evet. Şurayı kaybetmeye başladığı zaman Müslüman siyasetçi eriyor evet. demektir. Hocam kısa bir ara vermemiz tamam, lazım hocam. ama konuşacağız inşallah. Bir de bu tarihi süreçte dindarların birbiriyle ilişkisinde. Siyasi noktada da ciddi problemler yaşanmış. Hemen peygamberimizin irtihalinden hemen sonra onlardan da... Çünkü insan... siyaset can damarı, evet. şeytan oradan vurdu. Oradan yani. vurdu. Şah damarından vurdu. Onları konuşalım kısa bir aradan Konu sonra konuşalım. bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler. Bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla Müslüman ve siyaset ilişkisini konuşuyoruz. Hocam biraz önceki bölümün sonunda da ifade ettiğim gibi tarihi süreçte dindarların birbiriyle ilişkisinde siyasetin derin yaralar açtığına da tanık oluyoruz. Ya bunun altındaki sebepler neler? Mutlaka baktınız, değerlendirdiniz. Diyelim ki Cemel Vak, Asıl Sıffin işte Hazreti Ayşe, Hazreti Ali diğer sahabeyi kiram yani bir savaş ortamında karşı karşıya geliyorlar yani benim içimi yaralayan bir şeydir, her müminin de içini yaralayan bir şey yaralamayan mümin olur mu? olur mu değil mi? Yani, evet, yaralamayan mümin olur, mümin olur mu? nasıl baktınız o hadiselere? Yani biraz da bu Müslüman siyaset hmm. ilişkisi Açısından. Hani biz siyasetsiz olmaz diyoruz. Ama hani siyaset olduğunda da böyle mi olur? Gibi de bir soru çıkıyor evet. ortaya. Hocam burada her şeyden önce konuyu rahat anlamak için evet. e, bir dev kavramı kullanalım. Alnından vurulmak neye deniyor? Evet. Yani alnından vuruldu mu adam gitti. Kurtuluşu evet. yok artık evet. demek evet. oluyor. Beyin evet. delindi. Evet. Bir insan kolundan kurşun alsa sakat olur. Evet. Ayağından sakat olur. Ama kalbinden ve Alnından beyninden kurşun yiyen gidiyor Siyaset ümmeti Muhammed'in beynidir hocam Evet Kainata yön veriyorsun Evet Şeytan vurunca siyasetten alnından vurmuş oldu Evet Müslümanı bitirdi. vuruyorsa şeytan Müslümanı veya ümmeti Muhammed'i <gülüyor> toplum evet. olarak vuruyorsa Alnından vurdu işi vurmuş. bitirdi zaten evet. Elhamdülillah diyelim ki elhamdülillah. Anlından defalarca kurşun yediği halde ümmetimiz ölmedi hocam. Evet. Allah'ın bir lütfu bu. Yoksa Cemal'de, Sıffin'de bu ümmet gitmi tarihe gömülmüş olması lazımdı. Ya. Anlından kurşun yedi ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketi, feyzi, bu ümmetin ahir zaman ümmeti kıyamete kadar kalmasının kader olarak yazılmış olması ...ufak tefek bir sendromlar geçirip... ...tekrar ayağa kalkmasını sağladı. Evet. Yoksa bu ümmeti Muhammed'in... ...Sıffin'de, Cemel'de... ...veya Kerbelada... ...tarihe gömülmesi lazımdı. Çünkü hep anlından ...ya da alnını sıyırıp geçen kurşunlarla... ...şeytan darbe vurmuştu. Bir, bir ashab-ı evet, evet, Bir üçüncü yani. noktada üstadım... ...bu andığımız isimler... ...siz Cemel'den başladınız... Efendimiz sallallahu senin ve e vefat ettiği günden başlatabiliriz bunu. Yani o günde bu ümmeti Muhammed'in siyaseti ashab düzeyinde iken bile nasıl gördüğünü gösteriyor. Bugün biz Müslümanlar olarak filan siyasi parti, filanca siyasi anlayış veya anti siyaset gibi tartışmalar yapıyoruz. 1400 sene sonra gelmiş gölgenin gölgesinin gölgesinin gölgesiyiz biz. Tabii ki. Evet. Buna rağmen şu siyasetçiyle ümmet kurtulur. Bu siyasetçiyle batar. Hiç siyasete karışmamak gibi bir sürü alternatifler tartışıyoruz. Bir de şu manzarayı düşünelim. Gölgenin gölgesinin gölgesinin gölgesi değil de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ eli sağ kolu olan Ebu Bekir'lerin. Allah onlardan razı olsun. Allah Allah. Efendimizin mübarek naaşını orada bırakıp. Önce siyasetimizi belirleyelim dedikleri sahneyi tasavvur edelim. Düşünebiliyor musunuz hocam? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Refik-i Ala'ya yükseliyor. Evet. 10 dakika içinde Medine'ye bu şimşek gibi yayılıyor bu haber. Yıldırım gibi düşüyor. Resulullah vefat etti diye sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor Ebu Bekir radıyallahu anh yüzünü açıyor. Ra Resulullah dirin de ölünde ölün de güzel diyor. Tekrar kapatıyor. Ali radıyallahu anh ha, burada durun hazırlık yapın diyor. Kalkıyor kendisi. Ashab-ı kiramın ensarının bulunduğu bir yere gidiyorlar. Şimdi Resulullah'tan sonra bu dinin ve bu Müslümanların yönetimini konuşalım diyorlar. Hocam bu tavırla Ebu Bekir radıyallahu bu bu ile siyasetten Allah'a sığınmak aynı olur mu? Ya bu siyaset, Eğer o manada ise. Siyasetin bu kadar hayati görüldüğünün, işareti Şunu peygamberimizin talebeleri tarafından. Ne talebesi hocam Kur'an'ın ikinin evet. ikincisi dediği, dediği adamlar bunlar de hocam. Değil. İkinin ikincisi ya. Evet. Böyle sıradan bir sahabe de değil Ta bunlar. Tabii ki. Ensar. saat bin Ubadeler hocam. O Bedir'de sür atını denize ya Allah peşindeyiz diyen adamlar bunlar. Evet. Bir saat de değil. Saatlerce oturup tartışıyorlar konuşuyorlar. Ümmetin başı kim olsun diyorlar. Şimdi hocam tasavvur edelim Peygamber aleyhisselamın mübarek naaşı o gün herhalde yerle gök arası melekle dolmuştur. Peygamberin naaşı toprağa verilecek evet. çünkü. Yüz milyon milyar filan değildir inen melek. Evet. Gökler yerle birleşti adeta o gün. Ya, Kapkara güzel. oldu gökyüzüne kadar dünya diyelim. Evet. <gülüyor> Böyle tasvir etmek için söylüyoruz öyle bir bilgimiz yok. O gün biz mesela olsaydık ne yapardık hocam? Hemen bir mevlüt töreni mi yapardık? Ne yapabilirdik yani siz ve Şimdi ben? Hazreti Ömer, kim Muhammed öldü derse Boynunu uğururum. Ömer kafayı oynatmış Neredeyse, mesela. Değil mi? Yani yani sahabenin mi? kafayı oynatacağı bir pozisyon. Evet. Matem mi tutardık, ne ederdik? Ve o gün Ebu Bekir gibi bir mağara arkadaşı evet. Hicretin sahibi bir arkadaş O cesedi bırakıyor orada Ve ümmetin başını düşünüyor. Evet. Hocam Bu siyasetin ne kadar Yüksek bir e, değeri olduğu. Yani hayatiyeti, Hayati. alnından vurulmak bu işte. Evet. Hayati Hocam şunu şey. düşünelim. Eğer o gün ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Öyle değil de o cenazenin etrafında pervaneler gibi dönüp gözyaşı akıtsalardı. Onu akşama doğru da ağlaya ağlaya defnetselerdi. Öbür gün matem günü bayraklar yaraya indirildi deselerdi. Evet. Öbür günde taziyeyi kabul etseydi Ayşe annemiz evet. De, Taziye falan evet. deseydi Geçiyor günler Üç gün sonra ümmeti Muhammed ne olurdu hocam evet. Tih çölünde Vefat eden Musa aleyhisselamın Başına gelen başına gelecekti evet. Musa aleyhisselam vefat etti İsrailoğulları baklar Peygamberleri ölü Yuşa aleyhisselam bir daha toparlayamadı Onları hocam evet. Çünkü Matem peygamberleriyle aralarına giren tampon bölge oldu. Evet. Ebu Bekir'ler Allah'ınlardan razı olsun. Tampon bölge oluşturmadılar peygamberle. Evet. Nübüvvet yok. Sımsıcak ortamda. Nübüvvet yok yani evet. peygamberin vekili olacak bir kimse yok ortada. Tabii, Nübüvvet yok. yok artık, Ama peygamber tabii. aleyhisselamın idaresini siyasetle devam ettirmeyi yeğlediler. Böylece şeytana dört gözle bekleyen fitne bazlara... Bir dakika vakit bırakmadılar Ümmeti Muhammed'in bugünkü perişanlığı Hilafetsiz hmm. geçirilmiş 90 senenin faturasıdır Evet 90 senenin faturasıdır evet. Halife Çanakkale'ye e, sırtında giyecek Elinde silah olmayanları bir saatte doldurdu evet. Halifenin ismi Kurtuluş Savaşı'nın Hareket e, mekanizmasının ana adı oldu halife evet. adına Çanakkale'ye gidildi tabii, tabii. Hindistan'dan insanlar halifeye yardım için geldiler yani ümmeti Muhammed'in 9 dakika halifesiz kalmadığı Medine'de İslam bugünlere gelecek gücünü koruyarak geldi hatta beynine yakın yerlerden cemelde sıffinde kurşun yediği halde ölmedi evet. ama 90 senedir siyasetsiz başsız siyasetin yok kabul edildiği Müslümandan siyaset olur mu canım Dediği e, kitlenin Bugünkü geldiğimiz faturası Herkes kendi çöplüğünün horozu Olan bir durum Hatırlar mısınız hocam 28 Şubat günlerinde Müslümanların belediyelerde Siyaset yapması hı hı. Müslümanların başbakan Olmasının işte Gereksizliği uygunsuzluğunda Alim Bilinen insanlar ne demişlerdi siyaset başka İslam başka gibi tabii, tabii. hatırlıyorsunuz o manzarayı tabii, değil yani mi? Yani o genelde zaten ne kadar çirkin şeydi evet. bu yani adeta İstanbul Belediyesi'ni nasıl idare edeceksin sen doğru içki de içmiyorsun demeye getiriyorlardı Müslüman oldukları halde. Evet. Halbuki elhamdülillah bugün Müslümanlar binbir tenkide rağmen Batı medeniyetinin altında kalmayacak bir e, bir, bir, siyasi hizmet sergilediler Müslüman yapabilir bu işi evet. Sırtında yama ile Ömer yaptı da Makam arabasıyla niye yapmasın ki Müslüman şimdi evet. De, Deme noktasına geldik Tekrar dönersek hocam Bir soruyu Müslümanlar sormalı Ebu Bekir radıyallahu anh Sa'd bin Ubadeler Ömerler e, şey, Ashabı Ensar'ın gidip çardağında önce Resulullah'ın vekilini tayin edelim sallallahu aleyhi ve sellem halifemiz olsun demeselerdi bugün İslam olur muydu yoksa tih çölünde kaybolan Yahudilik gibi nusalları yırtılmış kaybedilmiş Tevrat gibi bir Kur'an'ımız ve bir İslam mı olurdu bu sorunun cevabı çok önemli hocam bunun ne olurdu Hulefa-i durum? Raşidin çok önemli onun için hocam, Hulefa-i Raşidin'in dinimizdeki yeri çok önemli sırf bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor benim sünnetim Evet. Ve raşit halifelerimin sünnetine sarılın diyor evet. Çünkü raşit halifelerin uygulamalarını yok kabul ettiğin zaman İslam gömleksiz çıkmış birisi gibi kalıyor evet. İslam'ın siyasi şekli Raşid halifeler döneminde oturtuldu Hocam gene de yani bunlar çok önemli Hakikaten siyaset Müslüman ilişkisi Siyaset İslam ilişkisinde ama gene de Diyelim ki o sıffin cemel ortamına dönersek yani bir problemli durum var. Yani yine ilk nesil Değil hocam bıçak çok keskin ve kesiyor. Evet. Yanlış evet. davrandın mı domates yerine parmağını kesiyor. <gülüyor> parmağını kesiyor. Yani İslam, işte o yanlış davranma nedir orada Yani nedir e, o ilk nesli bile böyle bir savuran diyelim, değil mi? Savuran e, o e, i̇lk problemli nesli, alan nedir yani? İlk nesli savurmadı hocam. Evet. İlk neslin yanına sonradan gelen ikinci nesli savurdu. Onlar da kalabalık kitleyi oluşturduğu için asabın büyükleri de arada kaynadılar evet. Yani savrulan çünkü savrulmak imanı etkiledi mi diyorsak haşa etkilemedi haşa, Tabii ki etkilemedi. İbadeti etkiledi mi etkilemedi Zinaya, kumara, hırsızlığa sevk ettim ashabı kiramı etmedi Hiçbiri bununla itham edilmedi tabii. Dolayısıyla onlar savrulmadılar fırtına da savrulanların yanında savrulmuş gibi göründüler. Evet. Çünkü itham edilen siyasetin ve o kötü siyasetle gelen e, zafiyetler ikinci neslin yani ashab-ı yanındakilerin üzerinde deyim yerinde ise tecelli etti. Ashab-ı Kiram Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaki kimlikleriyle Rabblerine kavuştular. Amen. Onların hiçbir hırsızlıkla itham edilmedi. Amen. Siyasetten sonra hiçbiri zina ile itham edilmedi. Yani haramla itham edilen Tabii. olmadı asla, onlara asla, asla. Dolayısıyla fırtınada onların adı da kurban gitti bu işe evet. De Bunu önce böyle kabul edelim hocam Çünkü yeni nesil çok kolay Facebook sayfalarında Twitter sayfalarında dedikodu yazıyorlar evet. Ashab da siyasete kurban gitti derler maazallah helak maazal, olur maazal, Allah muhafaza Allah buyursun Allah Yani ashab-ı kiram elbette Bedir halkı muhacirleri ensarı farklı ee, en basit dediğimiz sahabi bile savrulmadı bu işte Çünkü efendimizin teminatı altında onlar Rabblerine kavuştular. Evet. Bu çok önemli hocam bu çok önemli. Evet. İkincisi hocam fırtına gelince anlamamız gereken fırtına gelince bu fırtına da bizim evimiz hariç şehirde fırtına var diyemeyiz. Her yer fırtınaya tutuluyor benim evimde tedbirlerim sağlam olunca çatısı uçmuyor o kadar. Evet. Yani ashabı Keramın dönemi fırtına dönemidir. O dönem fırtına dönemidir. Fakat burada bir yanlışlık var hocam. Ben yanlışlık kelimesini belki yanlış kullandım. Ashab-ı kiramın e, yaklaşık bir asır ashab-ı kiram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hırasından itibaren evet. yaklaşık bir asır yani yüz sene sürdü. Bir asır içinde yaşadılar. Şimdi fırtınayı cemelden, e, sıffinden vesaireden alırsak yanılırız hocam. Ashab-ı kiramın fırtınasız bir günü yoktur. Fırtınanın çeşidi farklı. Ebu Cehil bir fırtınaydı. Hicret evet. bir fırtınaydı. İmtihan hep hayatlarında oldu. Bedir fırtınaydı, Uhud fırtınaydı. Yani şirkin içinden çıkıp geldiler. O yani yani hakikaten babaları, anaları ile karşılaştılar, o, karşı vuruştular. Vuruş. Evet. Dolayısıyla ashabı kolay değildi hakikaten. Doğdular, öldüler fırtına döneminde ve hep sağlam kaldılar. Aa. Evet. İman eden sağlam kaldı ondan sonra. Evet. Bu eğer ashab kiram bizim örneğimizse ki örneğimiz. Çünkü en iyi nesil onlar. Allah onlardan razı olsun. Bu gösteriyor ki hepimiz Ebu Cehirli günlere de hazır olmalıyız. Evet. evet. Bedirli günlere de hazır olmalıyız. Hendekli günlere de hazır olmalıyız. İran'ın gelen altınlarının sarsacağı yürekli günlere de hazır olmalıyız. Evet. evet. İç fitnelere de hazır olmalıyız. Ya bunlar madde madde aslında üstünde madde. durulacak Şimdi, şeyler. Ashab-ı kiramın yani, bizim konuştuğumuz iç fitne. Evet. Siyaset yüzünden düştükleri iç fitne. Evet. E, Ashab-ı kiramı bu döneminde acaba bunların bu bölümünü ihmal edelim mi diye konuşuyoruz da anne babalarıyla savaştıkları, Bedir'de savaştıkları, Hendek'te savaştıkları günlerini nasıl unutacağız? Yani Ashab-ı kiram fitnenin bütün renkleriyle adeta uğraştılar. Evet. Ve inşallah hepsini de kazandılar. Evet. Bismillahide ala. Bize dönelim hocam. Biz 28 Şubat günleri yaşadık. Belki bugün 18 yaşında gençler anlamayacaklar ne diyor bu 28 yani evet. Şubat'ın zaten 28'i oluyor. Bunu bir takvimin günü zannediyordu onlar evet. da. 1997 Çünkü ben de 60 itilali günlerini öyle dinliyorum babamdan hep. Yani evet. bana anlatıyor evet. şöyleydi, böyleydi diyor. Allah Allah ne vardı o günde diyorum yani 60 evet. benim doğum tarihim ama Bir şey anlamıyorum ben ondan Bugün bile bunlar çok güncel Değil mi? Yani ya 60 ihtilali bile Hala, hala konuşuluyor, hala yargılanıyor Birçok insanın hayatında olmadı o dönemler Şu andaki nesil olanlar da Zaten kabuğuna çekilip evet, tesbihiyle evet. meşguller şu <gülüyor> evet, anda o, o nesil Şimdi e, Biz mesela 28 Şubat'ta ne kadar Endişeliydik evet. Ben yani ee, o zaman idare ettiğim Kur'an kursu ve vakıflar açısından uyuyamıyordum gece korkudan. Her an bir baskın bekliyordu. Ufak tefek baskınlarla elhamdülillah kurtulduk. Benim oğlumu camide yakaladılar. Ee, saat 11'di. Camide yakaladılar. Tam bir hafta Aksaray emniyete gittim geldim. Övlençic bu çocuk. Okula gidecekti. yani diye. Okulu gittiler bastılar bu çocuk Allah Allah. okulda niye değil diye. Şimdi bugünleri yaşamış biri olarak şu anda. Ee, dördüncü çocuğumu Oturdum evde hafızlık yaptırıyorum Hiç okula gönderdin göndermedin Şimdi bir, bir büyük oğlum Birinci oğlum ve dördüncü oğlum Büyük oğlum bir gün camide yakalandı Soruşturma geçirdim bir seneye yakın sürdü soruşturma bir hafta Aksaray'a gittim geldim e, evet. emniyete. İspat etmeye çalışıyorum. Bu çocuk okulda öğlenceydi diyorum. He, o camide yakalandı diyor. Sanki bir silah deposunda yakalanmış yakalandı gibi oldum. Gibi, evet. Yani yedi kişi bu grup basmıştı o zaman. Şimdi, şimdiki oğlum aradan e, birinci oğlum ve dördüncü oğlum biri de evde keyifli hafızlık yapıyor. Öbürünü de camide hafızlık yaptırıyordum. Evet. E, bu iki manzara aslında ikisi de benim için imtihan. Evet. Benim için ama biz zannediyoruz ki 28 Şubat günlerindeki çocuğuma yaptırdığım hafızlık asası zordu. Hayır. Şimdikinin de bilgisayardan başını kaldırıp ders çalıştırmakta zorlar. Abi, tabii. Yani farklı hayat şartları farklı zorluklar getiriyor. Ama hiçbir zamanı evet. imtihansız değil. Doğru. İmtihası. Asab-ı Allah onlardan razı olsun. Bedir'i de yaşadı. Adı evet. değişikti, evet. sahne değişikti. Bedir'im Ama onları, onları arşından izleyen Rableri e, ne kadar rızası için hareket ettiklerini imtihan ediyordu. Evet. Bedir'de de, e, hicret ederken de, cemel'de de, Sıffin'de de veya saray'da da. Allah Teala'nın nazarının olmadığı neresi var mümin için? Evet. Bina alı asab kiramın. O dönemini siyaset yüzünden düştükleri bir bataklık gibi haşa görmek yanlış. Ashab-ı Kuran bataklığa batmadan gittiler. Bataklığı kurutmak istediler, kurutamadılar ama. Ali radıyallahu gibi bir yiğit bile siyaset bataklığını kurutamadı. Yani bataklığa dönüşmüş, dönüşme serüvenine girmiş bir süreçte muvaffak olamadı. Üzerine düşen gayreti yaptı. Resulullah Peki bugünden sorarsan, baksak hocam Yani bu konu geniş Sanıyorum ki Bu Sizin programda, bu programda bitmeyecek Öyle birkaç sorumuz var Üstünde konuşulması gereken Yani bugünden baktığımızda işte Bir bataklığa dönüşebilme riski Yani İslam'ın ilk asrında Bataklığa dönüşebilme riski Taşıyan Taşır. Bir alandan bahsediyoruz Çünkü insanlığın servetiyle oynuyorsunuz Evet yani Bugünden baktığımızda ne tür dersler Almalıyız mesela o Sıffin ortamına geliş Cemel ortamına geliş yani iki tarafın durduğu yerden de Hazreti Ali'nin e, radıyallahu anh'ın durduğu yerden de Karşı tarafın durduğu yerden de Bir defa hocam, Ne bileyim mesela Kur'an sayfalarının mızraklara geçirilmesi hadisesinden de Yani ne almalı bugünün Müslümanı Diyelim ki o günlere bakıp Bir kere hocam şunu anlayacağız Bataklığa dönüşünde ihtilaf yok sıkıntı yok Böyle evet, oldu, oldu Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi böyle olacağını evet. Yani bu çok uzaktan bir uzaydan düşmüş bir taş değildi bu. Efendimiz Allah'ın benden sonra 30 senedir 30 sene sonra bataklıktır. Buyurdu zaten. Evet. Bir sıkıntı yok. Buna rağmen torunu Hüseyin radıyallahu anh radıyallahu bu bataklığın üzerine gitti. Evet. Siyasetten Allah'a söylerim demedi. Evet, Düzeltmek evet. zorundayım bunu dedi. Ali'nin gözü önünde oldu her şey. Evet. Cemelde ve diğer radıyallahu karşılaştığı bir sürü sıkıntılarda yeter ya ben artık ibaretimle meşgul olayım demedi çünkü yani şeytan çünkü <gülüyor> siyaseti bataklık yapıyorsa evde namaza çekilirsen namazda bataklık yapacak tabi yani şeytan her yeri bataklığa çevirecek bu ümmet bataklık diye kaçan bir ümmet değil bataklığı kurutmaya çalışan bir ümmettir ve bu uğurda ölür evet. Ali bu uğurda öldü evet. Hüseyin radıyallahu bu uğurda şehit oldu eğer biz kaçacaksak Hüseyin'i Kaçması gereken yerden anh, Kaçmadı diye itham etmemiz lazım o zaman Hüseyin yanlış yaptı mı diyeceğiz Ali yanlış mı yaptı diyeceğiz Muaviye yanlış mı yaptı diyeceğiz Hiçbir yorum yapamıyoruz Ya bu bataklıkta ne işleri vardı Dersen ne demek ne işleri vardı Sen bataklıktan değil Hep düz asfaltlarda yürümek istiyorsun Bu dünyanın düz asfaltı yok Hep bataklık olacak bu dünya Çünkü Ali Hüseyin radıyallahu anhum cemiyen bizim acaba yanlış mı yaptılar diye tenkit edebileceğimiz isimler değil. İsimler değil Peşinden yani. gitmek zorunda olduğumuz isimler bunlar. Bunlar bataklıkta ömür geçirdiler. Eğer siyaset o dediğimiz manada bir bataklıksa. Bilaenaleyh giren rüşvete bulaşıyor. Giren işte şöyle bir aile hayatı bozuluyor. Giren namazı bırakıyor diye... Siyasetten kaçacağız mı yoksa zırhımızı giyip şeytana alet olmadan bu siyasetin içinde ölünceye kadar bulunacağız mı dememiz lazım Eğer siyaset hayatın bir parçasıysa bunu kesinlikle devam ettireceğiz Paraya faiz bulaşıyor diye artık müminler paraya tutmasın diyor muyuz Faize de yalan bulaşıyor, e, siyasete yalan bulaşıyor diye, siyasete hile bulaşıyor, siyasete müminlerin malına el koymak bulaşıyor, haksız yemek bulaşıyor diye siyasetten nasıl kaçarım ki? Filan banka faizli işlem yapıyor, ben bu dükkanda faizsiz helal kazanırım demem gerekiyor. Siyaseti kafire bırakmak, camileri kiliseye dönüştürmekten az suç değildir. Sultanahmet'i biz dolduramıyoruz, burayı Hristiyanlara verelim, kilise yapsınlar diyebilir mi bir Müslüman? Bunu diyenin Tabi imanından diyeyim. şüphe etmez misin? Tabi. Dolduramıyorsam gelecek nesil doldurur. Evet. Sultanahmet'i ben kimseye kilise olarak veremem. Siyaseti de mümin olmayana devredemem hocam. Devredersem Ahmed'i kiliseye devretmiş olmam gibi olur bu. Yani yapamıyoruz. Yapamıyorsam zaten İmam-ı Azam gibi takva bir alim de yetiştiremiyorum. Ben iyi o zaman fıkıh kitaplarını yakalım. Her yapamadığımızı bırakacaksak namazı da biz dünyayı düşünmeden kılamıyoruz. İyi namaz da bırakalım o zaman. Evet. Oruç tutup da gıybet etmediğimiz gün var mı hocam? Oruç tutup evet. da televizyonda namihrahamlara bakmadınız mı siz bu ramazan da mesela hocam? Evet. E, Televizyon izlediniz haber haber numarasını evet, izledik. Evet, evet. O zaman oruç da tutmayalım kadına baktık. Evet. Yani her yapamadığımızı be beceremediğimiz edecek olsa... terk edeceksek evliliği bırakalım. ...namazı bırakalım... ...oruncu bırakalım... ...hayatı bırakmak lazım... E ...mezara da giremeyiz çünkü... ...iyi bir ölü de olamayız biz... <gülüyor> ...yani... Bu ...çok ...mezarda çarpı. da yerimiz yok yani... ...bunu kim bize bulaştırdıysa... ...yanlış bir şey hocam... Evet. ...hayır... Evet düşman çok güçlü. Siyaset Asabikeram'ı bile bunalttı. Evet. Ama kaçmadı asabı Evet. Kaçmadılar. O siyasette görev alanlar sonuna kadar o görevin hakkını verdiler. Evet bir kısmı siyasetle ilgilenmedi. İbn Ömer siyasetle ilgilenmedi. İbni Radıyallahu anhu. Yani. Ama herkesin görevi değil ki siyaset. Evet. Fakat siyasetle ilgilenmedi deyim yerindeyse oy verdi. Arkasında durdu. Evet. Yani batıl yapıyor bunlar demedi. ...Hüseyin Radıyallahu İbn Ömer... ...gitme dedi uygun değil dedi. Ben uygun görmüyorum dedi. Kanaat belirtti. Evet. İstişaresinin sonucunu belirtti. Ben gideceğim dedi. O da iştehat o da iştihat. Yani siyaset bataklıktır. Doğru bataklıktır. Namazdaki riya ve namazdaki dünya... ...şeylerini düşünmek de namazın çapı... ...siyasete göre bakıldığında... ...hayatın yüzde birini oluşturuyorsa... Namaz, ...siyaset yüzde doksan dokun olacak. Elbette siyasetteki... Milyar mümine hitap eden ve geniş risk, bir... daha ee, risk daha risk büyük Risk daha, yani daha bataklık büyük Bataklık oranı daha büyük evet. Bir müminin orucu insanlıkta ne kadar yer tutuyor 12 saatlik bir oruç tutuyorsun sen Ama ümmeti Muhammed'in Ramazan'ı ile ilgili Hilali ile ilgili bir Politik siyasi bir karar Bir Müslümanın orucu kadar aynı değil evet. herhalde Veya bir Müslüman liderin Ortaya koyacağı tavır belki dünyadaki bütün dengeleri Fudayl, etkiliyor. Fudayl bin İyad ve İbni Teymiye'ye izafe edilen bir söz var hocam. Evet, Zannediyorum hocam. bu ya yani ikimizin de ortak paydası olacak bir evet. söz. Hem Fudayl bin İyad'a izafe ediliyor ilk tabi neslinden. Hı. Hem İbni Teymiye'nin de böyle bir şey söylediği söyleniyor. Evet. Ahmet bin Amber'e de izafe ediliyor ama ilk söz bin Fudayl İyad'da bin İyad'a ailen. Evet. Diyor ki e, eğer Allah bana tek dua hakkı verirse diyor. Ya yani evet. bir, bir dua hakkım var. Hmm, ya bir şey iste. Bir, bir şey iste. Bunu ümmetin başındaki siyasetçi için yaparım diyor. Allah Ekber. Çünkü o iyi olursa ben de kurtulurum o arada. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ama ben kendimi kurtarsam ümmeti Muhammed kurtulmuyor ki benim tek başına evet. kurtulmamda. Siyasetin çapı hocam fuday bin iyyadın gözünde. E, hocam. Sürenin sonuna <gülüyor> geldik. E, o iyi idareci. Değil mi? Yani Budayr bin İyad'ın Duasına yapıyor. Evet e, mu, Muhatap olan iyi idareci Nasıl olmalı? Kur'an onun noktada bize Ölçüler veriyor mu? O idareciye Seçecek olan insanın Niteliği, kalitesi Tercih ölçüleri ne olmalı? İsterseniz bundan sonraki Sohbeti inşallah e, O konu üzerinde Yapmak üzere bugün ee, hocam. Sonuna şey yapmış olalım Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun hakikaten e, Yani çok Hayati bir sohbet oldu Evet değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçülerin Sonuna geldik İnşallah haftaya buluşmak üzere e, Hayırlı günler diliyorum Sağlıcakla kalın efendim